Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velâ. Amma ba't. Evet, ikinci oturumumuz kardeşler. Allahu alem bu oturumda sizi çok sıkmayacağım. Bir 45 dakika kadar sonra bir mola. Sonra üçüncü oturumda biraz sıkabilirim. E <gülüyor> bu eee bu oturumda iki yönlü sıkacağım sizi. Birinci şey eee bir yönlü sıkmayacağım sizi, bir yönlü sıkacağım sizi. Nasıl o? vakit noktasıyla sıkmayacağım. Böyle bir 40 dakikada falan tahminim belki de daha azıyla olabilir. Bitireceğim. Bilinci müjden bu. Eee ikincisi de kardeşler, eee mevzu biraz eee sıkıcı gelebilir. En önemli konu bu. En önemli konulardan bir tanesi bu ama sıkıcı gelebilir. Bunda sabredin Allah için. Yani senede biz hesaplamıştık Necmi abi kaç saat var bir senede? Hesaplamıştık. Çok saat var. Bu çok saatten sadece sizden 6 saat istiyorum. 2 gün boyunca. Eee bugün 3 saat, yarın 3 saat gibi. İnşallah sabrederseniz Allah'tan da mükafatınızı alırsınız. Sahih akideye de sahip olursunuz inşallah. Evet. Şimdiden söylüyorum psikolojik olarak hazırlanın sıkılabilirsiniz konu esebele. Evet. Şimdi kardeşler Geçmiş derse sadece bir iki dakika değinelim. Ne anlattık biz geçmiş derste? Şunu anlattık. İmanın tarifinde ehl-i sünnette icma var. Lafızları farklı olmakla birlikte <gülüyor> anlamları bir. Buraya kadar anladık. Amelin imandan olduğu hususuna da değindik. Değil mi? Bunda da ehl-i sünnette icma olduğundan bahsettik. Peki bir insan ameli terk ederse hükmü nedir? Diye bir soru attık ve cevabını verdik. Kim kısaca cevap vermek ister? Hangi? Amelin terk-i küfür müdür, değil midir? Evet. Evet, sen bana ameli söyle. Hah, sen bana ameli söyle ben de sana hükmünü söyleyeyim. Küfür diyen bir insana deriz ki hata ettin. E yoldan eziyet verecek şeyleri terk ederse şimdi bu adam kafir mi olur? Olmaz. Küfür değildir derse yine ne deriz? Hata ettin. Çünkü Allah'a sevme amelini terk eden bir insan ne olur? Kafir olur. Şimdi bakın kardeşler, Bir yere değinmedim. 2. kısma bıraktım özellikle onu. O da nedir? Dedik ki kalp ile tasdiyi terk etmek küfürdür. Dil ile tasdîr dil ile ikrarı da terk etmeyeceksin. İslam'a girmen için o şarttır. Doğru mu? Amele gelince ne dedik? Tevsil var. Doğru mu? Çünkü ne? Amel derece derecedir. Ancak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 o anlatmak istediğin lafızlara bir bakar önce. Bir de o lafzın içine yüklediğin neye bakar? Manaya. Anlamlara bakar, manalara bakar. İkisi de önemlidir. Asıl itibarıyla aslen kullanacağın kelimeler var ya, anlatmak istediğin, meramını anlatmak istediğin anlam var ya, o anlamı anlatmak istediğin kelimeleri seçerken aslan hangi kelimeyi seçersen seç yeter ki yine ters olmadığı müddetçe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 O zaman niye olmaz olmaz şartı dedim? Doğru mu? Kemal şartıdır diyen, yani amel olmasa da iman olur diyen bir insana ederiz ki yani Allah sevma ameli terk ederse olur mu? Olmaz diyecek. O zaman niye o cümleyi kullandığını diyeceğiz. Doğru mu? O zaman diyeceğiz ki aç. O yüzden bu cümleleri kullanmak yerine biz ne yaparız aslında? Aslen bakın aslen diyorum. Ne yaparız arkadaşlar? Şer'i olan, yani dinde yeri olan tüm selef dönemi tarafından kullanan kullanılan tarifleri ne yaparız?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 Diyoruz ki kardeşler bakın. Ehli sünnetin icmasıyla. Ehli sünnetin icmasıyla. Zahiri amellerin cinsi yani azavlarla yapılan amellerin bütünü imanın sıhhat şartıdır. Yani olmazsa imanın sahih değildir. Yani olmazsa olmazıdır demek kardeşler. Olmazsa olmazıdır. Yani bir insan zahiri amellerin bütünü terk ediyorsa o kâfirdir. Bakın, bunu müayyenlere indirmiyor. Şu adam kâfir, şu adam kâfir. Bizim konumuz o değil. Biz neden bahsediyoruz? Hükümden bahsediyoruz. Namazın terki kafir. küfürdür, doğru mu? Ama her terk edeni kâfir görüyor muyuz? Burada tafsil var. Tamam? Biz hükümden bahsediyoruz sadece. Bunu belirtelim, bir daha buna dönmeyeceğim. O zaman diyoruz ki selefin icmasıyla zahiri amellerin terki nedir? Küfürdür. Yani bir insan hayatı boyunca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 dilde iman da. O zaman sen aksini iddia ediyorsan sen delil getireceksin. Eğer senden delil istiyorsa bu usuli bir hatadır. Bu usulde yapılmış bir hatadır. Kardeş. Bu tahtaya ben şöyle vurdum. Bu helal mi? Tahtaya vurman böyle iki kere helal mi? Delil haramla delil getirilmedi. Haramla delil getirilmedi müddetçe helaldir. Bak bu helaldir dedi bir de kafa salladı. Helaldir derken Aslında her şey helaldir. helaldir Hah, tamam. Ben de diyorum ki sen aslında her şey helaldir derken kafanı da salladığın anda. Aslında her şey helaldir derken kafanı sallamanın helal olduğuna delil getir. Olmaz ya. Böyle helalde delil aranmaz. aranmaz. Haram diyen delil getir. Her şey aslen nedir? Helaldir ta ki haram olduğuna delil gelinceye kadar. Bak ben helal derken bardağa şöyle yaptım. Nerede delil Kur'an'dan? 1 milyar tane ayet olsa sonu gelmez bunun. Doğru değil mi? Mikrofon kullanıyoruz. Nerede Kur'an'dan delil?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 Amelin imandan olduğuna delalet eden bütün bütün deliller sıhhat şartı olduğuna delildir. Hepsi aynı sıktadır. Aksini iddia eden delil getirir. Usûlde büyük bir hata yapılır aksini iddia eden. Amelin imandan olduğu sabit olduktan sonraki bunda bir ihtilaf yoktur. Kemal der diyen yani amel olmazsa da olur diyen ne yapar? Delil getirir. Aksi takdirde usûlü hata yapılmış olur dedik. Selef hepsini arkadaşlar bakın bu cümleye dikkat edin. Selef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 ve bâtına mutalazımen. Zahir ve bâtın birbirini olmazsa olmaz olarak gerektirir. İçi dışı birdir la ilahe illallah arasında. Evet. O yüzden hiçbir amel işlemeyip de benim kalbim temizdir diyenler yalan söylüyorlar. Sen nasıl kalbin temiz olacak da âlemlerin Rabbine tek bir secde etmeyeceksin? diyor ki ama hadiste demiyor mu Allah sizin kılınıza, kıyafetinize, şeklinize, semahınıza bakmaz, kalplerinize bakar. Ama başka bir rivayette ziyade olarak ve amellerinize bakar diyor. Anladık mı? O zaman arkadaşlar en nezahire vel batine mutelazimen diyoruz ya. Zahir ve batın iç ve dış birbirini gerektirir. Bütün ince nokta aslında burada.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 Aşkla hub yani sevgi arasında fark nedir? El aşku yekunu ma'al lezzati. Aşk lezzetle beraber olur. Yani şehvetle beraber olan şeye aşk denir. Ben mesela Alavi'yi Allah için severim. Kendi zevcemi de Allah için severim. Ama zevceme bir farklı yönle bakarım. Alavi'yi Allah için severim, zevcemi de severim. Ama zevcemi normal sevginin dışında şehveti olarak da ne yaparım? Severim. Tamam. O yüzden bunu bunu ifade etmiş olayım burada. Bu da ekstra bir fayda olsun. Hocam, bir şey Şimdi sor kardeşim. Hocam ben diğer arada istiyordum da. Şura bak orada sizi görüyorum. De Ama Hocam, konuyla alakalı mı? Hocam sevgiyle alakalı işte. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali Efendimizi sormuş. Yani sen, e sen karını, çocuklarını Allah'ı hepsini neyle neyinle seversin demiş. O da da cevabını bulamadığı için eşine gitmiş. Eşimde, e, eşimde sen bunu bilemedin mi demiş, cevap vermiş, işte karımı ben nefsim de severim, Allah'ın kalbim de severim, çocuklarımı şefkatim de severim diye böyle bir hadis vardı, biliyorsunuz. Tamam, e, sorun. İşte, bahsizliği de bir sır hatim de soru. Bir de soru, soru, buradan soru ne? Hocam yani, anladınız ya, de, demiş ya, ben karımı nefsim de severim, yani nefsimi severken ben hiç doğruyu anlayamadım, şefkatim, çocuklarımı severim demiş. E tamam bunda bir sorun sakıncı yok. Şefkatinle seversin, nefsinle seversin. Duvarla sevemezsin. Nefsinle sereceğin yanında bir şey yok yani. Peki, bir defa, bir defa. Tamam. Belki eee anlatamadım veya ben anlamadım. Dersler sonra sorarsın inşallah. Tamam. E, biraz uzayabilir. Dersten sonra sorun onları inşallah tamam. Ama yani konuyla direkt ben alakalıysa Konuyla alakalı olacak. Hı. Şimdi şey Necasiyim durum soracaktım. Necasiyim. İman ettikten sonra iman et filata düşmüyor. Onlar gelecek zaten. Şimdi öncelikle insan İslam'a La İlahe İllallah'la girmez mi? Girer değil mi? La İlahe İllallah'la girer İslam'a. Sonra bakın La İlahe İllallah'la bu insan İslam'a girdi. Di diyebilir miyiz? Ya amel şart önce amel et sonra gel La İlahe İllallah de. Zaten bu adam La İlahe İllallah demeden önce kafir. Ameli zaten kabul olmaz. Önce İslam La İlahe İllallah'la girer ondan sonra ondan amel talep edilir. O ayrı bir mevzu. Tamam? O ayrı bir mevzu. Öncekisi ilk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 Kafer İslam'a girdiği zaman ahirette olacak bütün fiilleri biliyor mu? Bütün fiilleri bilerek mi giriyor? Girmiyor. Buna rağmen İslam'a girebiliyor mu? Girebiliyor. Bak. Kalp, kalpte de demek ki bilmediği şeyler olduğu halde giriyormuş. Müdürüm, insan daireye girdiği zaman evet. dairede da kim var bilemez mi? Anladık mı bu şüphenin cevabını? Gelecek o birazdan tafsili. Tamam. Kalbinde Allah korkusu ve sevgisi bulunup da hiçbir amel işlemeyen bir Müslüman arkadaşlar ancak farazi olarak kabul edilen haricte bulunmayan hayali bir kimsedir. Haricine sadece zihinde böyle bir insan tasavvur edebilirsin. Haricte bunun yeri yoktur. Vallahi nefsinize sorun, düşünün ya bir insanı seviyorsun ya kişi eşini seviyor. Öyle bir sevgi yok ki ayrıldığı zaman intihar ediyor. Yani bak adamın düştüğü zavallı duruma bakın. Yani var ya hayatta sen hiçbir insan bulamasın ki, bulamazsın ki bir şeyi arzu ediyor ve hiçbir engel yok. Buna rağmen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 işlemiyor. Bedeni harekete geçmeyen bir korku ve sevgi düşünülemez. Dediğim gibi zahiri amelin cinsinin cinsinin terk-i kalp amellerinin bulunmadığına delildir. Kalp amelleri bulunmayan bir kimse de zaten nedir? Kâfirdir. O yüzden kardeşler Şeyhülislam İbni Teymiye'nin bu hususta sözleri nefis derecededir. Burada hepinize nasihatim bu konu hakkında Şeyhülislam'ın Bir kısmı Türkçeye de tercüme edilmiş olan El Fetava var ya külliyatı dediğimiz bakmanızdır. Bunu nasihat ediyorum. Eee nefis ilmi faydalar var bu konu hakkında o kitapta. Bu söylediğimin susta alakalı. Arapçasında 7. cilt 616'da. Arapçasında 7. cilt 616'da. Türkçesinde de yine 7. cilt olması lazım. Allahu alem çünkü bildiğim kadarıyla 7 veya 8. cilde kadar Arapça ile Türkçesi aynı birbirine muvafakat ediyor. Türkçeye çevrildi ya. 9'dan sonra Deme ayıp zannedersen dokun. 8'e kadar aynı. 9'dan sonra başka cildi çevirdiler. 9 kaçıncı cilt? 16 olması. 16. 16. cilt falan aslında Feteva'nın. Öyle çevirdiler. Eee ama 7. ciltte imandan bahsediyor ama Türkçesinde kaçıncı sayfa onu bilmiyorum. Allahu alem. Bakıp bulabilirsiniz belki fihristten. Allahu alem. Orada şöyle müthiş bir cümle kullanıyor. Bakın kardeşler. Dikkat edin. Şeyhül İslam'ın sözüne bakın. Şeyhül İslam Resulullah'ın varisi. Bakın dikkat edin ne diyor. En necinsel a'mali min lavazimi imanil kalp. Şüphesiz ki amellerin cinsi bütünü kalbin imanının levazımlarındandır. Olmazsa olmazlarındandır. Kalbin imanının olmazsa olmazıdır diyor. Şeyhül İslam adına. Bütün zaten bu zahiri amellere kalbin sözcüsü diyemez miyiz? Zaten öyle. Mi? Zaten işte dedi ki hani korkusuz yani korku olacak ve sevgi olacak beden harekete geçmeyecek. O mümkün değil yani. Böyle bir şey mümkün değil. Yani mesela, değil Münafıklar zaten kalbi olarak küfre diyorlar. Evet. Zahiri amelleri de o yüzden zaten kabul değil. O de anlaşır, süredir, süredir, doğrudur, doğrudur, doğrudur, doğrudur. Şöyle o diyor ki kalp sözlüsüdür değil mi?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 Meshûrlarına zikredeceğim arkadaşlar. <gülüyor> Hızlıca okuyayım, ondan sonra dersi bitirelim. İmamı Şafii rahime Allah'ın sözü. Diyor ki: "Ve kana li icma'u min as-sahabeti ve't-tabi'ine ve men ba'dhum ve men edreknahum yekuluna el-imanu kavlün ve amlun ve niyyetün la yuziu vahidun min es-selaseti illa bil-akhar." Diyor ki: Sahabe, tabi'in ve onlardan sonra bizim kendilerine yetiştiğimiz kimseler. Sahabe, tabi'in ve onlardan sonra bizim kendilerine yetiştiğimiz kimseler.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 İmam Şafi 204'te vefat etmiştir. Diyor ki: "İ'lemu rahiman Allahu Taala ve iyyakum enne allazi alayhi ulama'ul muslimin enne'l iman vacibun ala jami'il halq ve huwa tasdikun bil qalbi ve ikrarun bi lisanin ve amalun bil jawarih. Sum ma'lemu enne la tuzii'u'l ma'rifatu bil qalbi ve't tasdiku burada tasdik merfu okunur. E la en yakuna illa en yakuna ma hu'l iman bil lisani nutqan ve la tuzii'u ma'rifatu bil qalbi ve nutqan bil lisani hatta yakuna amalun bil jawarih." wa fa idha kamulat fihi hadhihi salasul khisal cha ana mu'mina dalal ala zalika alkitab wa sunnah wa qaul ulama'il muslimin diyor ki Allah size ve bize merhamet etsin. Bilirsiniz ki Müslüman alimlerin üzerinde icma ettikleri esasa göre esasa göre iman bütün insanlara farzdır. Bu da kalbiyle tasdik, dil ile ikrar ve azalarla ameldir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 Arapçasında 200, e, 686. sayfada belirtmiştir. Üçüncü alimiz İbn-i Batta, hepiniz duymuşsunuzdur İbn-i Batta, 387'de vefat etmiştir. Diyor ki, Bâbun veya bâbu beyâni veya bâbun beyanu diye okuruz. Biz şöyle okuyalım, Bâbun, beyanul imani ve fardihi ve ennehu tasdikun bil kalb ve ikranun bil lisan ve amelun bil ci'varihi vel harekâti. La yekunul abdu mu'minen illa bi hadih selâsı. يقول قال الشيخ اعلموا رحمكم الله ان الله جل ثناؤه وتقضست اسماءه فرض على القلب المعرفه به والتصديق له ولرسوله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنه وعلى الالسنه ان نطق بذلك والاقرار به قولا وعلى الابدان والجوارح العمل بكل ما امر به وفرض من العمل <gülüyor> la tujziu vahidetun min hazihi illa bisahibetiha ve bi kulli ma şerahtuhu lekum nezele bihi l-Qur'anu ve madat bihi s-sunnetu ve ecma'a aleyhi ulema'ul ümmeti. Bunu 2. cilt 760 İbane el-Şari'a, el-İbane el an-Şari'at-il-Fırkat-il-Naci'ye diyor ki, imanın, farzının ve iman kalp ile tasdik, dil ile ikrar, azalar ile amel olduğunun beyanı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 Bu kendi mekanında mukarer kılınmış bir husustur. Söz Resul'ün tasdik etmektir, amel ise sözün tasdikidir. Diyor ki feiza halel abdu anil ameli bil kulliyeti lem yekun mu'minen. Eğer kul bu üçünden birinden, bu üç var ya kalple tasdik, dille ikrar, ağızla ilan. Herhangi bir tanesinden külli olarak ne yaparsa ayrılırsa hali olursa bu kişi mümin olmaz. Bunu Şarhül Umdah 2. cilt 86. sayfada. En son eee 2 tane kaldı. Eş-Şeyh Muhammed İbn Abdülvehhab rahimehullah. Muhammed İbn Abdülvehhab hepiniz biliyorsunuz. Türkçe'ye de basıldı bu kitap. Oradan da bakabilirsiniz. Gurabayınları bastı Keşfü Şubahat meşhur kitabı. Diyor ki: "Lâ hilâfe en tevhîd lâ budde en yekûne bil kalbi."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 Ghalat el-murci'atu diyor. Murci'e kuluva düşmüştür. Hatta sara min kavlihim ta ki sözleri şuna ulaşmıştır. Öyle ki sözleri şu hadde kadar ulaşmıştır. Her kim namazı bakın murci'e neyle kuluva düşmüş onu söylüyor. Her kim namazı, zekatı ve diğer tüm farzları da terk ederse o mümindir. Çünkü o bunları ikrar etmiştir. O yüzden mümindir. Böyle demekle kuluva düşmüştür diyor. Bu fikri herhangi bir taifeye Bu, bu fikri hangi taifeye nispet ediyor arkadaşlar? Mürciye. Mürciyeye zıttı nedir? Ehl-i sünnet icma etmiştir demek. Yok bu sözlerinin zıttı nedir? Yani mürciye huluba düşmüşse ehl-i sünnet bunun zıttında ne demek? İcma etmiştir. Ehl-i sünnetin görüşü bu değildir demektir. Yani bu mürciyelerin söylediği değildir demektir. Bunun üzerine bir şey söyleyeceğim. Zamanında bir miskinle yaptığım konuşmada bu tabi tekfirci birisi Ben ona mesela zamanında burada da açıklık getirmek istiyorum o yüzden söylüyorum. Zamanında bir mevzu konuştuk. İşte Maide 44'le alakalı vesaire. Ben ona bazı icmaları zikrettim. Bakın cehalete bakın. Yani cehalet ne hatlere ulaşmış. Işte. Diyorlar ki, diyor ki ben ona mesela işte İbn Abdülber Tirmidhi'de, Azuri Şer'i Ad'a böyle böyle demiştir diyorum. Diyor ki ben İbn Abdülber'de buldum da senin söylediğin nakli ama Şer'i Ad'a bulamadım. Sonra reddiye yazmıyor bana. Yolluyor o reddiyeyi. Ben Yeresin okudum, sonra okumadım. Sadece bulamadım diyor. Orayı okudum. Ve sizden bunu istiyorum diyor. İ i̇spatlamanızı istiyorum diyor. Bakın arkadaşlar. İşte selef tane uzak olduğu zaman, eğer kişide bidat olduğu zaman düştüğü durumlar bu olur. Ben cevap vermedim. Hiç bu cevap vermedim buna. Kaldı öyle. Ve sonra da beyanımda işte ben talep ettim, getiremedi diyor. Bakın arkadaşlar. Bana bir tane alim söyleyin. 1400 seneden bugüne kadar. İcmayı zikretmek istediği zaman icma lafzını kullanmak zorunda olsun. Bir tane alim söyleyeyim. Hiç böyle bir usulde kaydıyor. Bakın. Ehl-i sünnet alimleri İshak İbni İbrahim'in bu sözünü neye delil getirmişler? Ehl-i sünnet amelin imandan olduğuna icma etmiştir sözü. Bu sözde amel imandandır diye selef icma etmiştir sözü var mıdır? İshak İbni İbrahim'in. Var mıdır? Yok. Ne diyor? Mürciye kuluva düşmüştür. Yani ne? Selefin mezhebi, mürciyenin bu mezhebi değildir demek. Anladık mı arkadaşlar? İmam Buhari ne diyor? 1000'den fazla şekhle görüştüm. Hepsi iman ne diyor? Söz ve amellerdir. Ehl-i sünnet. İmam Buhari'nin bu sözü neyi delil getiriyor? İcmanın. İcma lafzını zikrediyor mu bu cümlede İmam Buhari? Ne diyor? 1000'den fazla şekhle görüştüm diyor. Değil mi? İşte arkadaşlar bakın. İcma nasıl anlaşılır ki?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 Mesela biz Allah'ın tuzak kurma sıfatı vardır diyene kadar Muhammed abi eee veya Muhammed abi o derste yok. Eyip kaç ders işledik akidetle bahseden? 10 ders işledik doğru değil mi? Veya yok ya. Eee vahiyde değil şey. E Kavaidül Muslahat adam abi doğru değil mi? Kaç ders işledik? 10 ders işledik. Daha yeni anlattık ona. 10 On ders temel verdi ki adam bunu anlasın. Allah tuzak kurumu kurmaz mı? Aldatır mı? Aldatmaz mı? Tereddüt etermez mi? İşte şimdi bu meseleler de böyle. Sen o miskine cevap versen ne olur? Cevap vermesen ne olur icma? Ben diyor bu sormaya cevap ver. Nerede demiş acizliği bunu? Yok, anlamıyorlar. Olay böyle olunca işte bu türlü sorunlar çıkıyor gündeme. Yani böyle bir e, hazin bir durum var. Zaten tefricilerin genelinin durumu budur. Bu ümmetin bu kendini selefiyet nispet eden en şerli taife tefricilerdir. Bunu biliyoruz. Selefe nispet eden en şerli taife nedir? Nispettir. Bakın her zaman bir tez atıyorum ortaya. Bu tez çok önemli arkadaşlar. Semavi dinler diyoruz değil mi biz buna? Dinler var. Tahrif edilmiş onlar. Bir İslam kalmış. Zaten nesh etmiş gerilerini. Bir de ne var arkadaşlar? Diğer dinler var. Uydurulmuş. Toplam kaç tane? Yüzlerce, binlerce. Doğru mu? Bakın Allah subhanehu ve teala bütün bu dinlerin içerisinden bizim için İslam'ı seçmiş. Nasip etmiş. Bakın adımlara devam ediyorum. Bununla bırakmamış Allah subhanehu ve teala. Ve bu İslam'ın içerisinde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 Evet veriyorum derse o veriyorum ya kim ne dersedesin dese bir insan. O zaman 1400 senedir bu dini sen mi anladın bir tek? Selef'ten kimse Allah'a unutma sıfatını vermemiştir. Ama selef'ten de kimse unutma sıfatını Allah'tan nefretmemiştir. Çünkü burada da tafsil var. Şimdi bu kafanızı karıştırmasın diye hemen bunu açayım sonra zihninizden meşgul etmesin. Allah biz sizi unuttuk diyor mu kardeşler? Evet. Unutmanın 2 manası var arkadaşlar. 1. terk etme 2. ilmin zail olması. Şimdi bu ayet yüzde elli, yüzde elli, doğru mu? Ya Allah bizim anladığımız manada unuttuk diyor ya da sizi terk ettik diyor, doğru mu? O zaman ihtimalli. İhtimalli olduğunu mu ne yaparız? Başka bir delil ararız. Başka delille de baktığımızda Allah biz sizi unutmaz, senin Rabbini unutmaz ve şaşmaz demiyor mu? Tamam, yüzde %50 elli manasından yüzde ellisi iptal oldu, doğru mu? Geriye ne kaldı? Terk etmek. Yani siz bizim dinimizi terk ettiniz ki biz de sizi terk ediyoruz. Diyor. Yani bu bir iş. Şey. Ama sen şimdi kafana göre bunu okursan, ben anlıyorum açık...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 Yani merciler zaten e, hadisi mutlak inkar eden biliyorsun kâfirdir ona. Onun cehaleti de özür değildir. Cehalet dâhili yoktur. Bir insan dese ki sünnet mutlak olarak hüccettir hiçbir yönüyle. O adam muayyen olarak tekfir edilir o adam. Kâfirdir. E o adam muayyen olarak tekfir edilir. Onda cehalet dâhili yoktur. O resüle iman etmiyor zaten. Şimdi arkadaşlar bunu neden söylüyorum? İcma mevzusu, icma mevzusu. Allah Subhanahu ve Teala'nın bir insana ilim talebesine vereceği en büyük nimet olur kardeşler. İlim talebesine vereceği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 kaset doldu. Bizim ders de bitti. Wallahu alem ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.